Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz incirle üzüm hakkında inşallah Teala. İncir Kuran-ı Kerim'de geçen bir meyve. Hem de Kuran-ı Kerim'de bir sürenin başında gelen bir kelime. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun ilahır vettini incire yemin olsun Allah buyuruyor. Yani Yüce Mevlamız haşa yemin etme mecbur değil tabi Mevlamız, şüphesiz, kuşkusuz. Burada Rabbimiz incire yemin ediyor. Nedir bu? Demek ki incir üzerinde biraz durmamız gerekiyor mu? İndir üzerinde. çok cimri biri varmış. Aşırı cimri. Herkesin tanıdığı, bildiği aşırı bir cimri varmış. Bir gün incir yerken birdenbire bakıyor biri yanına doğru geliyor. Hemen gelen kişiye de incir ikram etmemek için ona vermemek için yanda bulunan bir kağıd İncil üzerine örtüyor. İncil'i gizliyor ondan. Örtüyor üzerine. Kişi tabi gelen kişi bunu görmüş ama. E bunun cimri olu zaten meşhurmuş gündüymüş de. Oturuyor. Konuşuyorlar. Monuş gelen misal ayrılacak. Diyor ki ev sahibine eğer istersen diyor bir konu okuyayım da biz ayrılalım diyor. Peki, oku bakalım diyor. O da el besmeği çekiyor ve zeytunu ve turi diye başlıyor ev sahibi olmadı dur neden diyor fel ettin diyor ettini atladın diyor inciri ne? incir nerede yani atladın şöyle buyuruyor Ettiğini tahta yaparak inciri kağıtın altına diyor ona giden seremek istiyor demek ki bu insanlar oluyormuş varmışlar muhteremler İncirin bir özelliği de şu incirin. Adem babamız, havanemiz. İkisi bunlar cehennemden çıkarırken inci yaprağına sarılıp çıkılar muhteremler. Neden böyle oldu? Şeytan Adem aleyhisselamın sebebiyle ondan dolayı lanetlendi cennetten kovuldu en aşağıların aşağısına indirildi tabi iblis olan o şeytanların başı bunu içinden sindiremedi Adem babamıza onun tabi kişiliğinde hepimize düşman kesildi ne yaptı iblis şimdi İntikam almak için Adem aleyhisselamdan fısat gözlüyor Fırsat gözlüyor. Adem babamız, Havva annemiz ikisi cennetteler ama. İki kişi insan olarak cennetteler. E cennete yaşlamak yok. En aşağı bin yıl cennete kaldılar. Bu bin yıl içerisinde hiçbir yaşlanma olmadı bunlarda. Aynı yaşta kaldılar onlar. Tabii Tabi cenneteler hiçbir şey yol çalışmak yok. Gece yok, e, soba, kalefe derdi yok. Alışveriş yok onlara işin. Her şeye bol bol bol cennette. Yerçekimi de yok. Roma tek onlara işin. Elif tozuyorlar. Yalnız Adem babamız, havalemiz, onlar fıtaten biller ki ölüm diye bir şey onların başına gelecek. Bunu biliyorlar daha mı? İnsan denen varlık, mutlaka bir gün ölecek. Bunu biliyorlardı. Onların tek arzusu ölmemek. Çünkü hayat çok tatlı hayat onlara. Her açıdan her açıdan mutlular ama. Huzura bozulmuyor. Gönleri sıkılmıyor. Her şey istediği gibi oluyor. Cenneteler tek amaçları ölmemek ebedi yaşamak. Tabi süreti gençler Hastalamıyorlar da, yaşlanmıyorlar da. İşte şeytan onların bu amacını anlayınca, onlara bunu yaklaşmaya karar verdi. Onlara yaklaştı. Tabii cihane girmesi haram bir giremiyordu, Tabii dışarıdan, dışarıdan seslendi onlara. Şöyle dedi: "Ya Adem, ya Havva, biliyorsunuz ben cennete uzun zaman kaldım dedi. Cennetin başı oydu, meleklerin baştaydı şeytan bize onda cennette. Diğer meleklerin bilemediği bir sırrı ben biliyorum dedi. Cennette bir ağaç var. Kim ağaçı meyvesinden yerse o kişi artık ölümüstü hayata kavuşur ya melek olur istese dedi. İkiden bir dedi. Hava bunu duyunca havanamız, ondaki ondaki yaşama bir hırsı daha da fazlaydı. Ama ne olur Adam'dan yiyelim. Adem Aleyhisselam tabi daha tedbirli, ihtiyatlı, temkinli oluyor kendisi. E, şeytan yemin etti bu defa. Allah'a de yemin etti ki ben doğru söylüyorum diye yemin etti bunlara. Ve oradan aldandılar muhteremler. Aldandılar. Ki Mevlam bunu Kur'an eğer çok yerinde var. Ben Arap arsesen bir ayet okuyayım burada işte inşallah şimdi bize lazım olan bölümünü. Bismillahirrahmanirrahim. Felem mazzaqa şecerete. İza mıki o meyveden tatlı gider o meyveyi. Hatta Havva'nemiz Adem Aleyhisselam'dan tutuş çekti. Ya Adem ne olur? Ondan yiyelim. Ölüm senete kavuşalım. Ölmeyelim. Hayat çok mu çok tatlı hayatlar için. Adem ona ki ya Havva Allah bunu ya sakılır bizi ama Tevbe ederiz derken Havva ona ki kendi kopardı Kendi yedi Eyle koparıp Adem ona altına kendini verdi Selemmâ zâka şecerete zaman ki o ay meyvesini Tahta yediler Bedetlihüma <gülüyor> sevatuhüma Hemen üstlerindeki Cennet libası giysileri Dökülü gitti Açıldı o Ve ikisinin de hedef göremeden çıktı ikisinde de. Açıldı üstlerime. kaldı orada. Tabi ikisi de birden birer çıpla kalan cennete çılgınan döndüler. Anladılar ki hataları büyük hata. Yüceberler isteh etmiş oldular anlamları bunu. Çılgınan döndüler, şok oldular. Bir de ayır ediyorlar şimdi ne yapacaklar? cennetteki yapraklara yapışırlar. Koparıp, üzerine ekliyorum bunlara örtmeniz için edip yerlerini, ağaçla yaprak vermediler onlara ağaçlar, vermediler yapraklarını. Yalnız incir ağacı o yapraklarını verdi. Ve ne yapıyor? Ve ne yapıyor? Ve tefki yaksifan aleyhima min ve rakı incir ağacı yapraklarını koparıp bunu birbirine ekli yapıştırıp demek ki yapışkanmışlar öyle bir şeymiş, ekleyip örtter bunlar. Hatta Allah Teala sordu, Allah Teala sordu cehennemdeki incir ağacına sordu, sen ne yaprını verdin ona? Ya Rabbi? Evet, hata etti güneşte bunlar ama ama senin kulların onlar yaradı yine. Dedi incir ağacı, Allah Teala bundan da razı oldu ama oldu. tabi cehennemdeki incir ağacı. Dünya ağacına benzemiyor bunu bilelim arkadaşlar. Yaprağ cennet dünya ağacına benzemiyor ama ne de olsa o da bir incir ağacı türü bir şey. Nasıl bir şeydir tabii? Demek ki Adem babamızda, Havva anamızda edep yerlerini onunla örttüler. Ki Kur'an kelamı e sabit bu. Öyle dünyaya indiler kendileri. İnce gibi bir adı okuyorum inşallah. Bu tefsir köyden aldım adı şerifi. Hazreti Ebu Zer bunu bizlere bildiriyor. Ebu Zer Gıffar kabilesinden kendisi. Biraz inşallah eshabı da tanınılan bazılarına bir inşallah sahabeler muhteremler. Eshab-ı kiramın her birinin ayrı bir özelliği var. Ebu Zer'in özelliği de şu ilk Müslümanlardan kendisi, Mekke'de değil, Kıfa kabilesinden kendisi, Mekke'ye mükerremede bir peygamberin ortaya çıktığını duymuş. Önce kardeşini Mekke'ye gönderdi. Kardeşim, Mekke'ye git, bu peygamberim diyen kişi hakkında bilgi toparlar. Ama önce kendisine görüşme ama bakma Böyle akıllı kişimiz. Önce onunla görüşme. Yalancı olabilir, sizi etkileyebilir ama. Onunla görüşme. Önce ona karşı olanları gör. Onların fikrini al karşı olanların. Hiç karşılar. Sonra ona ima eden müminleri gör. Ne inandılar ona? Ondan görüşü al. Ondan sonra peygambere görüş dedi. Karşı Mekke'ye geldi. Aynen bu üç şeyi uyguladı. Peygamber'in sonunda görüştü. Peygamber'in ona Fatiha suresini okudu muhtemelen. Yani. Fatiha suresini. Peygamber okudu. Evet biz okuyoruz ama maması var. Bir Resulullah okudu. Okurken Allah rahmaneti, mülkiyeti, her şey meydana geldi. Kardeşi kabilesine gitti. Abi durum böyle böyle. Önce ona karşı olanlarla görüştüm. Ne diyor onlar? Şüphen kişiyi gördüm. Peygamber, peygamber hakkında sihirbaz dedi, büyücü dedi. Şüphen kişi şair dedi, şüphen kişi kahin dedi. Her bir bir şey söylüyorlar. Ebüzer düşündü. Bir insan sihirbazsa e, şair olamaz. Kain ise bunu olamaz. Bir daha sonra mecnun değil dediler. Ne insan bunu yapamaz dedi. Ve sonunda kardeşinden fatih Şerif'i dinleyince artık kararı kalmadı. Kardeşler dinince fatih Şerif'i ondan çok etkilene çok duygulandı. Herhangi bir temiz bir gönülle kalif et sahipmiş kendisi de Mekke'ye mikremeye geldi. O Mekke'ye geldiği o anda da Mekke-i Mükerreme'de İslam'a aşırı baskı vardı o zamanlar. O belli günler İslam'a karşı. Müşrikler muazzam baskı uyguluyorlar. Yani peygamber kimse görüşemiyor bile. O kadar muazzam baskı uyguluyorlar. Hazreti Ebu Zer üç gün kaldı Kabe'nin yanında. Peygamber'i bulamıyor, göremiyor. Üç gün kaldı orada. Hiç yanında parası falan yokmuş kendisinin. Üç gün orada yalnız zemlin suyuyla geçindi. Hem maşrıya geçti, hem sızıya geçti içken böyle. Ondan sonra baktı bir çocuksu bir şey böyle, yetişken böyle, daha Gül çocuk gördü. Baktı çocukca nurlu gördü. Ona sordu, o da hasta Sen de o Peygamber diyen kişiyi tanıyor musun? Tanıyorum amca. Ee, ben ona görüşebilir miyim? Ee, görüşleyeyim sizi onunla dedi. Ama beraber gitmeyelim dedi. Beraber gidersek bir şey zarar gelebilir, gelebilir dedi. Hem sana hem bana. Önden gideyim. Arkadaşlarımın takip et dedi. Şunu da kendisi. Bunu götürdü. Hazır Ebuzer Zer girdi. Daha peygamberi daha gördüğü anda her şey değişti. Nasıl değişti. Ruhsal bir cezbeye girdi daha. Öyle hal aldı. Tatlı bir hal aldı. Orada elhamdülillah kelimesi getirirdi. Müslüman oldu. Peygamber onun durumuna baktı. Ebu Zer öyle bir imanda hal aldı ki imanda Allah'a yanıyor. Kimseye gözü vermiyor andı. Allah'a çıldıracak hale gelmiş. Ona Peygamber tavsiye bulundu. Ya Ebu Zer. Henüz daha İslam'ın daha biraz daha gizlenmesi gerekiyor. Allah'ın dile iradet adabı bu. İleride bu genişleyecek. Şu anda Müslüman olduğunu sakın burada Mekke'de kimseyi söyleme. Sana zarar gelir. Zarar dedi. Sen döngü kabilene git. Hatta Mekke'de kalmak istedi. Yarısı burada kalayım, da yardımcı olayım. Hayır, Allah'ım bana yeter. Sen kabiline dön. Orada İslam için çalış. Ama Mekke Mekreme'de Müslüman kimse bu da dedi. Ebu Zer çıktı oradan. Fakat öyle almış ki tabi sahabe oldu. Sahabe oldu. Elhamdülillah o imanın tam tadını aldı. Gönlü öyle açıldı. Böyle aç, cehursal zevklere girdi. Kabe yanına geldi. O dönemde Mekke'ye mükerremede Kabe'nin çevresi Mekke'nin toplantı yeri. İşin olmazdı oturuyorlardı orada. Ben, herkes. Oraya geldi baktı. Oradaki müşrikleri gördü. Müşrikler. Piş bir konuşuyorlar. Fuhuş kelamı konuşuyorlar. Ahlaklı şeyle konuşuyorlar. Pişlik yapıyorlar. Dayanamadı. Acıdan dayanamadı. Ayağa kalktı. Ve insanlar onları diye onlar İslam'ı davet etmeye başladı. Vay istersen Müslüman olsun diye kalkıp döv çok dövüler muhtemelen. Çok ama o kadar dövüler ki Hazra'ı kurtarmasa artık Öldürecekti kendisi olarak, o kadar da ödülecek Her bir arabe işlerine kaldı. Hazreti buzer Zer tabu kadar onun hakkında bile gerekmişti Allah. O bu hadı bize rivayet ediyor. Şöyle buyuruyor. Üdüye li nebi tabake mintinin feke minnü. Peygamberimize Aleyhisselam adı diyor: Bir tabak dolusu ince getirilip hediye edilip Peygamberimize. Faklemin hü Peygamberimiz amadetleri incirdi yedi incirdi. Peygamberimiz inciri kabunla beraber yerdi az cemaatin bakın ya Peygamberimiz inciri kabunla yerdi. Çünkü incirin kabundaki özellik başka çiğdemim işine başka hepsi başka başka bunlar tabunda Peygamber biliyordu Kabunla da yedi. Sumukal kulu Peygamberi sabruki buyurdu ki: "Niçinse bak ey sahabelerine. Felev kultu in nihayet men cenneti le kultu hazihi." Demurluki, "Eğer cennetten dünyaya bir meyve indi diyecek olsaydım, le kultu hazihi. İşte bu ceni derdim. Ama demiyorum yeter bana. Lende fakiaten cenneti bila hacmi meyve meyvelerinde çekirdek yok diyordu. Her şey yenir. Fükülü <gülüyor> yiyin buyurdu hesabına. Hesabın yani o tabaktan olsun, diğer zaman olsun inciri yiyin. İnciri yeyiniz. Fimna takdol mevasira incir basur illetini keser diyordu. Şifa bulur Demek ki Peygamberimiz bizlere sözü Tabi hak'tır, gerçek demektir. Hak gerçekdir. Demek ki, kimde basur hastalığı varsa, o kişi inci geçsin. Tazesi olsun, kurusu olsun, bizden geçer. Ve tenfû minenik Ve bir de ayak iyi geliyor. Ayak arlığına bakınız. Peygamberimizin buyurması böyle. Ayak yani Romadın olsun, siyasi olsun demek ki ayak arlığında. İncir tedavi ediyor, geçiriyor. Ayaklarını geçiriyor. Yine incir hakkında kaldığı Beyzavi tefsirinden inşallah bir bölüm okuyacağım. Tin suresinde bu şey alıyor orada. Feynü't-tîne fâkihetün. İncir bir ağacın meyvedir. Lâ fâzlellâhu. Ama hiç bunda Fazla atacak bir şey yoktur ama. Yani incirin çekirdeği atılmıyor, yeniyor. İncirin tabi kabuğu da yeniyor. Kabuğu da yeniyor. <gülüyor> Ve gıdaün latifün serül havmi Ve çok latif, yumuşak bir gıdadır. Ve sindirimi çok kolay, çabuktur buyuruyor. Sindirimi de, bedende. Yani yeğen kişiyi ağırlık yapmaz, sıkmaz, sıkıntı vermez. Ve devaün ve aynı zamanda bir tedavi edici özelliği de var bakınız. Yani gıda değil, aynı zamanda ve deva'ın deva. Deva insanı tedavi edici, şifa verici özelliği var. Kesir'ün nef'i ve bunun faydaları da pek çoktur buyuruyor. Burada birkaç tanesini sayıyor, faydalarından birkaç tanesini sayıyor. Yeni unit tab ah. İnsanın tabiatına yumuşaklık verir. Yani kabızlığı giderir. Kabızlığı giderir. E kabızlık biraz tehlikeli alacağım adam kabızlık. Çünkü kişi kabız olduğumu hem bağırsakları zorlar, geniştir bağırsakları hem de bağırsak içerindeki atamıyor dışarıya. Demek ki incir kabızlığı da gideriyor ve yuhallilül balgama balgamı da söker buyuruyor da. bilhassa kuru incir buna Kurincir, balgamı söküyor balgamı da <gülüyor> ve yutahürül ve böbrekleri temizliyor temizliyor muhtemelen demek ki inciri yiyen kişiler Allah'ın izniyle böbrek hastalığı görmezler cemaatimiz bu kesin böylece böbrekleri temizliyor ve yüzü yülü mineremeli ve mesanede olan kumları da izale ediyor. Nasıl izale ediyor? Eritip döküyor bunlar. Eri, döküyor böyle. Şimdi incirde tıp açısına baktığımızda A, C ve A, B, C vitaminleri var muhtemelen. Çok bol. A, B, C vitamini çok var. Şimdi A vitaminin noksanlığında bir kişi de önce gece körlüğü olur. Bir insan A vitamini alan kadar ya da bunu aldığı halde vitamini tahrip eden bedene baş aksi bir şey yapmışsa bir insanın bedeninde A vitamini noksanı olduğu mu o kişi de gece körlüğü göremez. Sonra böbreklerde Meselenle taş oluşmasına bu sebep şey oluyor bakın Demek ki bir insanın bedeni de ahmeten noksan olduğumu, o kişinin mesane yollarını, bebeğini de taş oluşabiliyor. İşte bir insan inci yediği zamanlar, o kişinin bebeğinde mesane yollarında zaten kum taş oluşamıyor, oluşamıyor. Şey ...hatta... ...avet-i ...yani kanser riski de çoğalıyor muhtemelenler. Kanser riski çoğalıyor... ...avet-i noksanlığında. Derine de böyle kepeklerine dökülme olabiliyor. Demek ki... bir insan da inşallah... ...inciri bolca yedin bakını değil mi? Böbrekleri temizleniyor. Daha önceden... ...mesel yolunda... ...kum, taş onları izah ediyor. Eritip döküyor bunları... Ve bu kişilerin artık bebende mesela yollarında kum oluşamıyor muhtemeler. Ve işmülün bedene ve bazı kişiler fazla zayıftırlar. Ne beslenemezler. şeyler. Onlarla bedenini besler. Öyle fazla kilo almadan, fazla kilo almadan, kuvvetli kişiler besler. Ve iftihü kebedi ved hali. Bir de kara dalak yollarını aşıyor. Kapanan kanı aşıyor bunlar böyle. Demek kara ciğerde dalada incinin şofalesi var alacağım Bunlar da kaldı bir tefsir aldım Bir de inşallah rüya hakkında bir şey aldım yine burada tefsir kebirden. İnnetine fin nevmi bir kişi rüyasında incir görürse hayrın bu çok hayırlıdır buyuruyor. Demek rüyada incir görmek, incir ağacı görmek çok hayırlı. Femen nâneha, filmen âmi, nâlem mâle. Bir kimse eline rüyada incir geçerse bu kişi eline hayırlı mal gelecek anlamına geliyor ince gelmesi. Ve men ekelaha kim ki rüyasını incir yerse rezil Allahu evladı. Allah o kimseye hayırlı evlat nasıl ibadetini şartmış olar. Hatta bazı kadınlarda yani fizyolojik değil de patolojik kısırlık yani su akımlar mesela bazı kadınlar da üşümüştür aşırı soğuk almıştır da ondan dolayı doğum yapamazlar. Bu kadınlar inci yapına kaynışsalar. Üzerine oturarak buharına bu da bunlar şafade bir yöntemler. Bir de Ali Rıza'nın Burada bir ince bir şey var. Ali Rıza. Bu Ali Rıza kim muhteremler? Ehli Beyt'ten. Ehli Beyt. İnşallah bu konuda biraz bilgimiz olması için biraz üzerinden duruyor inşallah. Ehli Beyt. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin torunları. Torun, torunları yani bunlar. Ehli Beyt diyor bunlara. Peygamberimizin nesli Fatıma kızından kaldı muhterem. Peygamberimizin erkek çocukları vardı. onlara küçük öldüler onlar. ondan peygamber olmadı. Peygamberimizin iki kızı vardı. Hav Osman'a Onlardan çocuk olmadı. Peygamberimizin bir kızı vardı Zeleb isminde. Onun oğlu kızı oldu. Ama onun da oğlu çabuk öldü muhtemelen. Fazla yaşamadı. Peygamberimizin nesli... kızı Fatma'mı annemizden hastalığın devam etti. Bunlara ehli bey deniyor, ehli bey deniyor bunlara. Bu Ali rıza Hazretleri 12 mamında sekinci olmuş oluyor. Biraz da Şiiler, bunlara çok sahip çıkıyorlar. Sanki biz onlara sevmemiştiz gibi mutsuzlar. Yani öyle garip bir durum var ortada şu şekilde işte efendim işte savaş oldu da Hazreti Şehir edilir de birazdan Muharrem ayındaki 10. gününde şimdi çok taşınta yaparlar bu şiirler. Sanki heylisyondarı öldürmüş gibi. Halbuki o savaş bir saltanat savaşıydı. Saltanat savaşı idi. Nedir saltanat savaşı? O dönemlerde devletin başında kim varsa tek adamdı. Onun emri kanundu o dönemlerde. Tek adamdı o zamanlarda. Onların tabi İslam'a tek şey vardı. Saltanatlarla ortak istemiyorlar da bunlar. E Osmanlı'da bu oldu. Çok kardeş kardeşini öldürdü muhteremler. Mesela meşhur Yavuz Selim Hazretleri babasının baslı saraya bastı. Batı, satın edin babasına bakınız. Yavuz Selim, meşhur. Yavuz Selim Hazretleri. Sarayı bastı. Babası Veli Hazretleri babasının sayına bastı baba ta indirme şey yaptı. Ne yaptı babası? Tek yavrum dedi. Haydi olsun diye baktınız. Demek ki evlat bile babasının sayına basa Yavuz gibi bir kişi basıyor bu teyze. Yani. Çok karı karışı öldürebiliyor olardı. İşte yedi zamanda olan bu Kereber faciası da Sibir saltanat meselesi. Yani siyasi mesele bu böyle şey. Ama bugün bunu şiirler eğrisine saldırmak için bir bahane ver bunlar bunu. Peygamberimizin demek ki nesli Fatıma kızımızdan kızından hastaleden geldi. İki oğlu oldu Fatıma kızı da vardı ama kıza enişte sayılmıyor. Fatma anamızın iki oğlu oldu. Biliyorsunuz Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Bir Türkçe'mizde bunlara Hasan deriz. Hasan deriz. Aslı Sin'dir bu. Sad değildir. Aslı Hasendir. Hasan Hüsn'den gelir güzel anlamına gelir. Hüseyin de onun ismi teskiri deniyor. Küçültürmüşe. Hüseyin de küçük Hasan anlamına geliyor. Yani i̇kisi de güzel anlamına geliyor. Hüseyin'den gelen evlatlarına seyitler deniyor. seyitte deniyor onlara. Osmanlılar döneminde sayede özel bir bölüm vardı. Ne kadar seyitler varsa onlar orada sicil tuturdu. Kim doğdu, kim öldü? Yani yalancı çıkmasın diye böyle bir sicil tutulur orada. Hastandan gelen hastandan gelen evlatlarında onlar da deniyor onlara. Peygamberimizin kızı demek Fatma Fatıma annemizden iki oğlu oldu. Hazreti Hasan, Hüseyin. Hazreti Hüseyin'den ki onu imam bunlardan türesi onu sayacağım. Hazreti Hüseyin'in biliyorsunuz Kereba'da şehit oldu kendisi. O da şehit edildi. Ki İbn-i denen o melun şeyle o da çok şehit edildi. Sus bırakıldı. Ağzı tabi kurdu, yandı. Orada Hazreti bir oğlu vardı. Asalda Ali'dir. Buna daha ziyade Zeynel Abidin deniyor buna. Delikanlı, genç delikanlıydı. Fakat Kereber'de bu savaşa katılamadı. Hastaydı. Hadsizde şu bitkindi. Sarayda, şey, çadırda yatıyordu, çadırda yatıyordu. Savaş olurken bu savaşamadı bile. Bitkin hasta, rahatsızdı. Abi savaş sonucunda esir edildi bu Hazreti Ali. Yani Hüseyin oğlu Ali. Esir edildi. Diğer esir kadınlarla beraber i̇bn Ziyad'a götürüldü. Oraya götürüldü. Bu tabi götürüş de orada yani çok iç yakıcı olmuyor. Yani peygamberimizin torunları bunlar oradakiler. Elleri ayakları bağlandı. Bir esir şeklinde götürürler. Bir, bir tabi saltanat meselesi. Bu saltanatı paylaşmama bir dünya açısından böyle bir şey yaptılar. Yapan tabi. Allah tarafından. Bu İbn Ziyad esinlere baktı. Bir genç gördü. Yani Ali. Zeynep abiden görünce kim bu dedi birden bire, Hüseyin oldu deyince Emir celalatlara kesin bunun başını bunun başını dedi böylece. O anda halası Hazreti Zeynep, Fatma annemizin kızı yani. Hazreti Zeynep hemen yeğeni Ali'ye, Zeynep'e sarıldı. Ağlan başladı. Beni öldürmeden onu öldüreversen dedi. Ben bırakmam dedi. Çok ağladı, yalvardı. Tabi Allah'ın takdiri bu şekildeymiş. Sağ bırakıldı. İşte Peygamber Necdi o Ali'den geldi mi? Öldürürse yanında kalacak tabi arada. Tarım onu korudu orada. Zenil Abid'in deniyor buna. Zenil Abid'in oğlu Muhammed Bakır deniyor. Onun oğlu Cafer Sadık. Onun oğlu Musa Kazım. İşte bu Al-Rıza da Musa Kazım'ın oğlu. Eylebek'ten bunlar ve bunlar seyitler bunlar. Bu Al-Rıza Hazretleri, Rahmet Ali Hazretleri zamanın en büyük evyalarındandı. İlimde, velayette, her açıdan olduğu gibi bir de bunun tıp ilminde çok üstünlükleri var tıp ilminde o dönemde. Şöyle buyuruyor incir hakkında. ettiğini incir. Yüzü yüklü nükreten femi, ağız kokusunu giderir buyuruyor. İncir yemek ağız kokusunu giderir ve şare saçlara güçlendirir yani balıkların saçlara dökülür mükülür zayıf olur şunlar bonuru pekleşmezse demek ki çürük de olsa yetişkin de olsa ince devam etti mi saçlarında güçlendirir ve ve emanün minel falici bakın şu kısım çok önemli günümüzde ve hüve o incir ...emanün güvencedir... ...kesin güvencedir... ...minel fâleci... ...fec iletine de kesin güvencedir... ...buyuruyor. Bir kişi incir yemeye devam ederse... ...tabii yazın tazesini... ...mevsiminde... ...kışın kursunu yemeye devam ederse... o ki Allah'ın izniyle... ...fec hastanı yakalanmak... ...buyuruyor muhtemelen bakıyor. Emanün diyor. Güvencededir... ...kesindir buyuruyor... Bir insan incir yemeye devam ederse o kişiye hasta gelmez buyuruyor. Biraz da inşallah şimdi üzüm. Bana bakalım inşallah. Üzüm de konek çok geçen. Bir de cennete de üzüm var olacak. Allah tabiriye bizlere Neb'e suresi, yani Amr suresinin o son yarım sayfasında, öyle bir yürü. İnne lil müttekine mefazen. İnne kesinlikle muhakkak ki müttekiler için vardır. Mefazen, mefazen mastar ferş kurtuluş anlamına geliyor. Ayrıca mefazen ismi zaman ismek anlamına gelebiliyor. Buradaki isim mekan anlamında. Müttefikler için bir kurtuluş yeri vardır. Kim müttekiyi tekva olanlar. Kim tekva Allah'tan korkanlar cereiş Allah'a Allah'ı sevenler o güzel Mevla'ya kul olanlar, güzel Mevla'ya asi olmayanlar. Ee, aslında tekvalık bir şeyi daha incelerek en güzeline yapma. Tekvalık. Daha güzelini yapma. Evet. Namazı daha güzel kılmak. Her yaptığını daha güzel yapmak. Haramdan sakınmada daha çok sakın Haramdan sakınmada daha çok sakınmak. Mesela bir tekva kişi bir eve gitti. E, zile bastı. Kapya dönüp bakmak bu şekilde. Neden? Olabilir ya. Evdeki hanım, evdeki kız belki başı yarım açık maçı falan kapıya birden çıkabilir. Ne yapar? İşte yan durur. Bu neydi? Tekvallık. Tekvallık kişi ne yapar? Zile basar. Gözünü dike oraya. Kim çıkıyor bu şekilde? Tekva nedir? Bak Tekva günahtan de sakınmak. Sakınmak. Şey yandırır. Mahdeki kadın sesi değil mi? Yani tabii Sorar mesela, mesela döner geri bu şekilde. Demek ki tekvalıkta hem günahtan sakınmada yani şüpheli yemez haram yemediği gibi eğer bir şeyde bir kuşkusu var acaba bu haram mı değil mi diye kuşkusu varsa yemez ama. Onu yemez. Mevlamız buyuruyor. İnnel lil mefazen. İşte bu müttekiler için, tekvâ için mefazen, kurtuluş yeri var. Nedir bu da? Ancak tabi cennet müthedi. Cennet falan. Yani sıhhatı geçip, cenneden kurtulup, cennete girme. İnsanlığın, işte bütün amacı o, cennet müthiş. Bir hadis de Peygamber Eşri bir adetleri de benim çok hoşuma gitti muhteremler. Peygamber Eşri bakın adetleri. Bir kul el açıp Allah'a dua ediyor istiyor Allah'tan ım. İstiyor, istiyor, istiyor. Ama cennet istemiyor. Başka bir istiyor. Allah bu konuda şaşıyor o zaman. Şaşırıyor, şaşırıyor Allah'tan. Allah'ın bu acebine gidiyor. Kulun benden ne istiyorsun be? Ev istiyorsun dünyada bırakıp neler edeceksin? Evin yıkılacak. Yani dünya ne istesen geçici bunlar. İşte insanlığın amacı ancak cennet. Zaten insana ancak cennet tatmin edebiliyor bu konumuz. Yani insanı bir tek insan bile olsun yer üzerinde onu dünya tatmin edemiyor. Ancak insanı cennet tatmin ediyor. İnsan öyle yaratılmış ama. insanın uyumu ancak cennette oluyor. İnsan ne istiyorsa işte cennet o muhtemelidir. Ölüm istemiyorsun. Ölümse bir alem var işte. Tamam, bu alemde ölüm var bu alemde. Burada her varlık ölecek, helak olacak burada. Ama ölümsüz bir alem var. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Dert yok. Hüzün yok bir şey yok. Sadece. Öyle bir alem. Şimdi cennette burada Mevlam iki şey bize buyuruyor burada. Çok şey tabi var da konumuzda bu ilgili. Hadayka ve ben. Hadayka hadikanın çoğulu ağaçlık yeşilli çiçekli bahçeler cennette. Cennetin özelliği en başta bu çekiciliği. Kore 2 çoğunda önce cennetin böyle ağaçları gölgelerinden mevlam böyle. Neden azı cemaatimiz? Çünkü cennete ancak mahşerden sonra gidiliyor. Mahşerden sonra gidiliyor. Nedir mahşer? İşte mahşer kızın güneş. Güneş altında. Güneş daha büyüyecek, diye yakışacak, tepemize yakışacak. Dünya zaman madensel bir hal alacak... ...kızın saç gibi... ...insan tabanı yakacak... ...tepeden güneş... ...beyni kaynatıyor, yanıyor... ...tabandan kişi yanacak... ...birden muazzam izdam kalabalık... ...bedenler birini sıkışmışlar... ...o kadar muazzam kalabalık... ...tabii herkes... ...hesabına göre... ...orada kalacak... ...kimi binlerci kalacak... ...hesap verirken orada... ...kızın güneş altında... ...gölge yok... ...buram buram ter ter ter... katran gibi ter... ...o ter insanı yakacak... Ciğerler kuruyacak... ...ağız kuruyacak, dil sarkacak... ...yani onda bir damla su olsa... ...kişi her şey verecek bir damla su orada... ...yok ama... ...su yok tabi orada mahşerde... İşte ...mahşerden sonra... ...Allah korusun muhtemelen bakır... ...ne olacak... İnanmayan günahkarlar, o kız tümün her şeyi yanacak, yanacaklar. İsrat edeyim yerlerken, ondan sevgi adı cennet oyma Allah korusunlar. Adetce konuşalım İşte müttakiler olacak müminlerde? Zaten müttaki olan müminler hiç azap görmedi. Hatta sıratta bile fazla yanmadan, fazla ele mensal köpüsünde hemen cennete. İnsan ne işte böyle durumda? Düşünelim şimdi bir yaz gününde işimiz icabı, yolculuk icabı her neyse insan zorunlu olarak kişi güneşte kişi yanmış, yanmış, yanmış, kişi güneşi yanmış, terlemiş, bunalmış, susamış kişi. O anda kişiye imkan verildi mişe bir gölgeli ağaç verildi, su kenarı verildi mi? İşte bunu istemadı. Yani Kur'an-ı Kerim'de hep ayet-i kerimeler uyumlu bağlantılar ortaya veriş. Böyle görüyor. Haddaika, mütekkilere mahşeden sonra önce hadikalar. O cennetin güzelin bahçeleri, ağaçlar. Ağacın da kökü yukarıda ama. dal aşağıda. Neyveler aşağıda? Aşağıda. Bir ağacın gölgesini bir kişi atla koşsa yüz sene bitiremiyor. Bir ağaç. O kadar büyük ağaçlar, gölgeler. Tabi çiçekler rengarenk güller, kokular, cihaz, yeşillikleri. Bunlar her biri göz alıcı. Uyumlu renkler. Ve e'naben ve üzüm bağları Mevlam buyuruyor. Üzüm bağları bağları. Yani üzüm de diğer ağaçları, meyve var onlara dahil aslında. Diğer meyvelere de. Demek ki Allah'a burada bir bakır özellikle Mevlam buyuruyor. Evet cihazette her türlü meyve var. Her türlü ağaçları var orada. Ve anadan üzüm bağları da. Üzüm de bağları da böyle. Üzümün özelliği da böyle. üzüm böylece. Gerçekten şöyle üzüme baktığımız zaman, taz üzüme baktığımız zaman önce bir salkım halinde salkım halinde. Tane tane o salgıma bağlanmış şu kuda, değil mi? İlahi kudret yani. Şu ambaraja bakın değil mi ya? Ambaraja bakın. Ambalaja bakınız. Üzüm de elime ayva gibi bir tek iri olsa ne olur? Isırdık mı Üzüm bulaştık. İkide avuktan. Tam ağzına sığacak şeklinde üzüm taneleri teker teker. Ama her üzüm tanesi de özel bir torbada ambalajlanmış. Ama ambalaj da doğal. Ambalaj doğal. Kablonda üzümün de ayrı faydaları var kablonda. Çiğreden ayrı faydası var. Faydası var. Nedir bunlar ya? Yani? Allah'ın kudret azametinin bir göstergesi bunlar tabii. Peygamberimiz bize alesem hadiseri Ebun Nuay'ın Tıbbın bir kitabından aldığım bu hadis-i şerifi. Aleikum bi zebibi Taze taze üzüme eynap denir. Çoğulu anap geliyor. Üzümün kurusuna da zebib deniyor. Zebib. Üzümün kurusuna. Üzümün tabi tavsiye çabuk geçiyor. Mevsim çabuk geçiyor. Ama kurusu devamlı olduğu için bu da peygamber üzüm kurusundan bahsediyor. Aleyküm biz zebibi buyuruyor. Zebib. Kuru üzüme devam ediniz. Size bunu tavsiye ediyorum. Bunu çok yiyiniz bir peygamata bakınız. Kuru üzüm. Bu arada şimdi Peygamber bize sayıyor. Kuru üzümün faydalarını. Bir de adı cemaatimiz... ...meyveler ne kadar rengi koyulursa... ...o kadar yararlı olur bunlar böylece. Yani bunlar güneşin ışınlarını daha kendi çekiyorlar böylece. Mesela kara üzüm daha kuvvetli. Beyazdan böyle. Ne kadar sararsa, koyularsa... Daha, daha kuvvetli böylece. Her meyve bu şekilde. Mesela karpuz bile beyaz oldu mu... ...ne tadı oluyor... Almamış oluyor. Kızaracak. Demek ne kadar rengi koyulaşırsa o kadar yararlı bizimlerde. Fein nevri yeşibir millete. Peygamber şirketler bilirse o kuru üzüm Onu çok yeğeniz safrayı temizler bile Safra kesesini temizliğe bakınız. temizliyor e şimdi günümüzde çok insanın sabrikesi alınıyor hastalık olmalı doğal gıdaları yenmiyor yenmiyor hep ambalajlı işte reklamlarda görüyor insanlar hele çoğu şu zavallı reklamlarda görüyorlar onları istiyorlar ambalaj süslü püslü şeyler ama doğal gıda alınmıyor günümüzde insanın çoğun sabrikesi alınıyor bile tabi Safrakesi alındı mı da kişinin beslemesi noksanlaşıyor muhtemelen de. Şimdi Safrakesi bir salgı veriyor. Bazı gıdalar ancak o eritebiliyor. Bedene yaralı hale gel gelmesi için. Safrakesi salgı yapamayınca beden o gıdadan yoksun kalıyor beden. Besleme noksanı oluyor insanlar Bir organ da Safrakesi şimdi. Ve bil balgamı ve balgamı da giderir bu Peygamber. Kuru üzüm bak muhtemelenler. Balgamı da giderir buyuruyor. Ve işin bir asbe ve sinir sisteminde güçlendirir, kuvvetlendirir sinir sistemini. Günümüzde bize lazım bu. Sinir sistemi. Şimdi hafif bir şey üzülü bir şey olduk mu hemen sinir sistemi koyuverdi muhtemelen. kişi böyle. Sinir sistemimiz tahrip olmuş muhtemelen. Çünkü sinir hücreleri irademin dışında etki dışarı etki alır sinir sistemimiz. Isıdan, ışıktan, secden, kurum etkinir sinir sistemi. Mesela bir kişi yanında bir kötü söz konuşuluyor hemen bir kızma başlar. Elinde olmadan. Yani sinir hücreleri etkili bundan birden beri. Etkin Demek ki bir insan kuru üzüm yemeye devam ederse ve bu arada tabi çoğu çoğulukluğumuzda inşallah kuru üzüm yedirirsek, bu onların sinüs sistemini güçlendiriyor. Bir mukavemet, bir direnme gücü çoğulmaktırım sinüs sisteminde. Ve sebebi bil aya. Ve kişideki yorgunluğu, halsizliği bitkine de gideriyor. Enerji veriyor tabii çok şeker var bizim. Ama üzüm şekeri başka. Yani her şeker bir değil. Süt şekeri başka ki laktoz ona. Üzüme glikoz Her bir şeker ayrı. Özelliği ayrı. Onlar her biri bedende başka kimyası işi bu tabut bedende. Demek ki üzüm ne yapıyor? Kişideki yorgunluğu, kişi aşırı yorgun, bitkin bir halde. Ya da hastalan kalkıp neki hat döneminde. Kişi çok bitkin baleyken haldeyken de. Kuru üzüm yedi mi? Bu ne yapıyor ki? Yorgunluğunu gideriyor, enerji veriyor insana. Ve üstüne huluka. Huluka. Bir de insan ahlakını güzelleştiriyor bakmada. Bir insan demek kuruzim gerçe. Bu ne yapıyor? Bir kişinin ahlakını da güzelleştiriyor. Tabi sinir sistemi güçleniyor, kuvvetleniyor, çabuk etkilenmiyor dış etkilerle. Etkilenmiyor. İnsanın yeraltıldığı maddeler biliyorsunuz toprak maddeleri, havadaki gazlar, güneşteki ısı, enerji tabi su da buna girmiş oluyor. İnsanın yaşamı yine bunlara bağlı. İnsanın yeraltıldığı madde toprak maddeleri ki işte elemetler, şunlar buna tabi çeşitli elementler, havadaki gazlar Su ve güneşteki enerji. İnsan bundan yaratıldı. İnsanın yaşamı yine bundanla bağlantılı. Su olmadan ise yeşil yemek işi, gıda yemek işi. İnsanın bedeninde çeşitli çok değişik farklı farklı özellikler var. Organları, kemikleri, şunlara, bunlara dokuları ayrı ayrı de Bunların her birine de ayrı bir gıda ihtiyacı var aslında tabii. İhtiyacı var. Efendim ihtiyacı var. Bir insan demek ki yediği gıdaya göre kişinin ahlakı da değişiyor, ahlak da değişiyor bak. Huyu değişsin sanki. Bu için evliyaların, peygamberlerin yediği gıdalara bakmamız gerekiyor. Ne yerde onlar ortaya? Ne yerde onlar böyle? Şimdi mesela günümüzde herkesin belli bir gerçek vardır. Bazı yöre insanı daha aksi, sert olur, çabuk kızar. Neden? Hem havayla hem gıdayla bağlantılı bakımda mı? Bağlantılı bunlar böyle şey. Demek ki hurma da aynı şeyi yapıyor. Bu arada kur üzümde insan ahlakla huyunu yumuşatıyor. İnsanların güzel bir ahlak kalması sebep oluyor. Tabi bunlar kana dönüşüyorlar. Aynı insanı yöneten kandır o zamanlar. Ve bilhemmi. Bir de hemmi gideriyor kuruzun bakınız. Hem. Nedir hem? Çoğu hümüm geliyor. Hiçbir şey yokken, durur dururken kederlenme, hüzün duyma, kafeye bir şey takma, evham yapma. Yani. Bunlar yapma. İnsanın beyninde bir duygu var. kuvey i vehmiye deniyor buna. Vehim duygusu. Bunun çoğu da evham geliyor. Bir senin bu kuvey i vehmiyesi Kuvetti olursa bu kişi aşırı evhamlı olur. Her şeyi kafaya takar. Haşla sanki bu alemin Rabbi yok mu gibi haşmattır. Yani bu neden böyle? Bu neden böyle? Şu neden böyle? Bu ne olumsuz, bu ne olumsuz? Her şeyi kafaya takar. Her şey üzülür, şu olur, bu olur. Her şeyi karamsar görür. Kötümse her şeyi kötümsel görür. Bu nedir işte evham. Zaten. Şeytan insana iki yönden girebiliyor. Bir kalbinden giriyor hannas, bir de kuvvet vehmeden girebiliyor. Yani kişiyi amacına saptırır, kişiyi yolunu saptırır, kişiyi başkalarına yönlendirir. Tabi şeytan buradan bir kuvvet bulumu mu, ele geçirdim mi kişiyi? Allah koyduğu kişiyi iman çalmaya çalışır. Bundan çalışır bunlar da. Demek ki kuru üzüm yemek, bu kuvayı vehmi de güçendiriyor. Bu kişiye de fazla böyle evham olmaz, bunla. olmaz bunlar. Evham fazla olmaz bunlarda, bunda giderir. Biraz okur inşallah. <gülüyor> Ebu Nuaydan muhteremler Şöyle biliyor. Kana yuhu bu mirfakiyeti ele inebe ve batiya ha. Meyvelerden en çok üzümle karpuzu severdi. Bunu En çok üzümle karpuzu severdi. Yani kapuzda on özellik var. Kapuzda da. Hadisçilerden konuşayım. Yine İslam ailelerinden birlik kaymaş şeyle büyürüyor. Mülükü fakir. Meyvelerin padişahı melekir. Kimdir diyor? El inebi ve rutebi ve tiini buyuruyor. Nebelerin üç tane padişahı var. En başta gelen nebeler. El inebi bir üzüm, ve rutebi kurma, kurmamızı tazesine alıyor burada. Ve tiini bir de incir buyuruyor. Yalnız tabii bunlar da inşallah helal olarak yemek ama nasıl besimiz oda mıdır? O da belirge. Yani helal yoluyla gerekir. Bir gün İbrahim tamaz eteri kurma almış. İşte hurma kilo dağıtıması da öşçekli olurdu. Mut saadelerdi. Öşçekli olurdu. Kurmacıdan bir mut, hani bir öşçek kurma almış. Kurma almış, buna tabii mendille, bunu koyuyor. Yerovanda bir hurma düşüyor. Bu da hurma kendi hurmasından bunu düşün zannederek öyle yani kesin inanarak o hurmayı yedek hurmayı almış, hurma da almış evine geliyor tabii. Parası yüz, hilal ama zaten kazancı yok fazla kendisinin çok az yiyor kendisi, hilal kazancı kesin olarak kazanıyor herim. Hurma almış, hurmadan yiyor. O gece namaza kalkıyor, namazdan feyiz alamıyor gece ortaya bakınız. Namaza kalkıyor gece, o gün namazdan feyiz alamıyor. Okuyor Allah Allah, evet dili okuyor, elam okuyor, zamsur okuyor, uzun uzun okuyor, rükü secebi sünba Allah di Allah di kendi kendine pişman yanıyor. Acaba ne oldu bana? Tabi sürekli fizi olan kişi, kusar zevk alan kişi. Namazı Allah yanan kişi, o malevi aleme giren kişi, oradan kapı dışarı kalınca, bizim gibi normal bir insan dönüşünce, onun için cehennem azabına zaman dönüşüyor bu. Yanı işi, Tevbi helal ediyor. Olmuyor. İkinci akşamı gene kalkıyor, gene gece namazına. O kadar abdelerine dikkat alıyor, o kadar özene özene namaza giriyor, tekbirlere giriyor. Yok ama gelmiyor, gene gelmiyor ruhsal zevk gelmiyor. fizgene gene gelmiyor kendisine. 40 gün devam ediyor. 40 günden sonra yine kalkıyor namaza dönmüş dönülmüş. Bakıyor of, o fiz geliyor. başlanıyor. Rusal zevkler geliyor. Öyle namaz kılıyor ki alemlerde. Yatıyor Ya Rabbi ne olur? Acaba 40 gün neden benim cezamım vardı da benden fili kestin Ya Rabbi deyince rüyasından görüyor ki sen bir kuruma yedin ya, o kurma anda şüpheli senin için ama öyle. yani sen oldu kesin değildi, kurma kuruma yedi, sen onu yedin, onun için kırk gün feyizden mahrum kaldım buraya mütevazam ben İlla da Fatih?